Oh yeah. Çıkkastı Kainat bugün 12 Ekim Çarşamba, yıl, iki, yıl 2011, ay 10, gün 285, Hızır 160. 1432, Hicri Zilkade 15, 1427, Rumi Eylül 29. Amerika'nın Keşfi 1492. Günün Tarihi. 55 yıl önce bugün 12 Ekim 1956'da şair Cahit Sıtkı Tarancı 45 yaşında tedavi olduğu Viyana'da vefat etti. Sıkı Tsukırancının Ömrümde Sükût 35 yaş, düşten güzel düşten güzel sonrası isimli kitapları bulunmaktadır. 5 yıl önce bugün 12 Ekim 2006'da Orhan Pamuk Nobel Edebiyat Ödülünü kazandı. Yemek listesi: Gün 285. Kıymalı semizotu, tepsi böreği, salata, meyve. Büyük saatli, saatli marif, marif takvimi. We'll be babalın, she's my babe, babe. She's the bop bop bop bop bop bop bop bop bop bop bop bop bop Uh, she's she's the, the, woman the woman that I know uh, She's the woman that loves me So say, be ba She's my baby be ba I don't make my baby Be-ba-ba-loo-la She's my baby My baby My baby Let's rock! Right. She's the one with the flying feet. She's the one that walks around the store. She's the one that deals in love. She's my baby bop bop bop bop bop bop bop bop bop bop bop Merhaba herkes, Açık Radyo burası 94.9, AçıkRadyo.com ve Açık Gazete programı başladı. Ömer Madrem, Ayrılgaz ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Gene Vincent'a da bir günaydın diyelim. Tam 40 yıl önce bugün hayata veda etmişti. Genç yaşında, 1935 doğumlu, 36 yaşında bir hastalıktan ölmüş rock'n'roll'un öncü elemanlarından biri hem rock and roll hem rockabilly denen türün öncülerinden biri 1956'daki Blue Caps adlı grupla birlikte yapmış olduğu en büyük başarı kazanmış da ticari başarı kazanmış parçasını da dinleterek başladık ölümünün 40. yıl dönümünde Gene Vincent'tan B-Bopalılar. Evet. Bugün ayrıca Amerika'nın keşfinin yıl dönümü olduğunu da saatli marif takviminden bir kez daha görmüş olduk. Ş şöyle bir bu konunun önemli uzmanlarından Uruguaylı yazar ve düşünür Eduardo Galeano Aynalar kitabında Amerika'nın keşfi bölümünü şöyle kelime almış. Christophe Colomb'a göre Küba'da erkek yüzlü ve horoz tüylü deniz kızları vardı, diyor. Sir Walter Raleigh'e göre Guyana'da gözleri omuzlarında, ağızları ise gözlerinde olan insanlar vardı. Din adamı Pedro Simon'a göre Venezuela'da kulakları çok büyük olduğu için onları yerlerde sürükleyen yerliler vardı. Cristobal de Acunia'ya göre Amazon nehrinde Topukları önde parmakları arkada olmak üzere ayakları ters duran yerliler varmış. Orada hiç bulunmadan ilk Amerika tarihini kaleme alan Pedro Martín de göre yeni dünyada kuyrukları çok uzun olduğu için sadece oturma yerinde delik açılmış iskemleler kullanabilen erkekler ve kadınlar varmış. Neyse çok şükür ki bunları bugün doğru olmadığını biliyoruz ama her halükarda de Las Casas'a göre de. Doğru olsaydı ne olurdu ki? Şükrediyoruz. <gülüyor> Belki öldürmezlerdi o zaman onları. <gülüyor> Buldukları bütün yerlileri köle olarak çalıştırmazlardı. Yani bu kadar benzeri e, aynayı çalıştırdıktan sonra o kadar kolay ötekileştirilebilecek bir şeyi daha beter edebilirler diyeceğim ama... ...daha beterini insan tahvil etmekte zorlanıyor. Zorlanıyor, evet. Tarihin ilk soykırım, gerçek anlamda soykırımlarından... ...bir tanesi belki de... ...orada e, o yerlerin başına gelen... ...toplu intiharlar köylerde. Ve Tüm köylerin... ...köleleştirilmesi mesela, pek... ...mümkün olmayan... ...bir... ...insanlar grubu olduğunu da... ...keşfettiler acı bir şekilde. Evet... E, Bugün Kolomb Günü mü oluyor o zaman? Evet, Kolomb Günü olarak her yerde kutlanıyor. Ben bir yerde bir şey gördüm internette. Ee, şimdi hatırlayamıyorum kaynağını veremiyorum ama bir kart Kutlama kartı Kolomb Günü tebrik kartı. Ee, hadi Kolomb Günü başkasının evine gidip orasının bizim olduğunu söyleyip ev sahibini dışarı atarak kutlayalım diyordu. Evet çok iyi bir fikir aslında bence de. Değil mi? Kolomb Günü'nde de. Amerika Birleşik Devletleri'nde şimdi Orta Doğu'dan e, oradan Avrupa'ya Avrupa'dan da Amerika'ya geçen büyük isyan hareketinin bir parçası gittikçe de büyük bir yaygınlık kazanan isyan hareketinin bir parçası olarak da Kolombo gününde yerliler Amerikalı yerliler de pek Kolom gününü kutlamayıp başka şeyleri takip etmeye çalışmışlar. ...bir yaz günü olarak kutlamışlar... ...Roberto Mucaro Borrero... ...Taino halkından... ...birisi de... ...Kristof Kolom gününde... ...bu... ...Wall Street'i işgal... ...münasebetiyle... ...bu acı tarihi de... ...ekspoze edelim... ...teşhir edelim... ...bu keşfin Amerikalar üzerindeki... ...etkisini gösterelim... ...biz burada... Kolomb günü diye bir gün olmadığını söylemek için burada toplanıyoruz demiş Roberto Mucaro Borrero Tayino halkları Birleşik Konfederasyonu adına konuşmuş burada diğer insanlarla sesimizi birleştirip bu sömürgeciliğe, kolonyalizme açgözlülüğe bir son bu döngüye bir son vermek için burada bulunuyoruz kardeşlerimize destek olmak için demişler. Gerçekten de günün ve bütün belki önümüzdeki günlerinde en önemli haberi olmaya devam ediyor. Benim görebildiğim kadarıyla son Occupy Together sitesinden baktığımda bu sabah erken 1457 şehrinde Amerika başta olmak üzere çeşitli ülkelerin 9500'e yakın, 9.438 işgalci var ve 1200 civarında da eylem devam etmekte ve gittikçe de yaygınlık kazanıyor. Democracy demokrasinin bir günlük orada bir derleme yapmış. Onlardan da bahsedebiliriz. Çok hoş şeyler olmakta doğrusu. Onların hepsine bakma fırsatımız olacak. Gündelik turlar da düzenlenmeye başlamış. Wall Street zenginlerin, bankerlerinin evlerinin önünde işte bu ya da büyük enerji e, patronlarının evlerinin önünde bakın sizler ne güzel evlerde oturuyorlar diye bir tur, turlar da düzenlenmeye başlamış kokların, kok biraderlerin ya yani bir tanesinin filan onlara da bakabiliriz. Büyük bir uğultu derinlerden geliyor Ralph Nader'in de yazmış olduğu gibi Politik aktivist Amerika'nın Bütün büyük şehirlerinde Bütün küçük şehirlerinde Kasabalarında Tarlalarında yükselen Bir isyan var Yüz binden fazla Amerikalı'nın Ayakta kalıp Üç haftadır dördüncü haftasına, Yani birinci ayına doğru yaklaşan Hareketi Kutladığı bir Durum var ortada Bir gün gazetesi de bu duruma bugünkü birinci sayfasında yer vermiş ve Wall Street eyleminin küreselleştiğini 15 Ekim'de de Britanya'da, Londra'da, Washington'da, Tokyo'da, Sydney'de, Montreal'de, Dublin'de, Hamburg'da, Brüksel'de, Stockholm'da ve Hong Kong'da eylem olduğunu da bildiriyor. New York menkul kıymetler borsasına karşı 17 Eylül'de başlayan ama yalnız borsaya değil tabii bütün sisteme, politik sisteme de karşı gittikçe büyüyor. Elitlerin de başı tamamen belada buna tekrar dönme imkanı. Bununla i̇lgili benim elimde de bazı haberler var. Döneriz elbette. Evet Bill bunun da son derece ilginç, hoş bir yazısı var. Başkan Obama'nın mocusu büyüsü nereye gitti diye. Kayıtları aldı. Hoş bir yazı var. Wall Street, işgal altındaki Wall Street gazetesinde çok beğenmiş New York Times. İyi o zaman. Benim de The Economist'ten bir e, haber takibi belki niteliğinde olabilecek. Çok o, memnuniyetle. Şeyler var. İzleriz. Ee, onun dışında ne? bugün aynı zamanda artık hesabı okumuyor ama hani bundan 5 sene önce falan olsa tüm manşetler o şekilde çıkardı. Ama Avrupa Birliği Türkiye'nin yüklük müzakerelerine ilişkin yerleme raporunu yayınladı. Daha doğrusu bugün için açıklanacak. Daha önceden basına sızmıştı. Evet. Üzerinde belki biraz durabiliriz. durabiliriz. Türkiye'de cari açığında bir rekor kırarak 3.96 milyar dolar olarak gerçekleştiği haberi de var. Ondan da bahsederiz. Yeni Zelanda açıklarındaki petrol faciasının da büyümekte olduğunu, çevre faciasının büyümekte olduğunu da söyleyebiliriz. İsrail'de Hamas'la İsrail arasındaki bir anlaşmaya göre bire binlik bir değiş, değiş tokuş yapılacakmış. Gilad Şilada karşı, Şalit'e karşı. 2006'dan beri Hamas'ın elinde bulunan bir İsrail askeriydi. Kaçırılan bir İsrail askeriydi. Onun karşılığında bin Filistin'in tutuklu serbest bırakılacakmış Evet başka iktisadi Haberlerimiz de olabilir Bir e, sahte Düzelme haberinin e, Ekonomik durumun Düzelmesinin aslında Resesyon döneminden büyük buhran Döneminden daha da büyük bir e, Gelir düşmesi olduğundan da Bahsediliyor bu arada Slovakya'da kurtarma fonunun büyümesini veto etmiş. O da önemli bir haber olarak görüyor. O Avrupa da Avrupa Birliği haberleri çerçevesinde verebileceğimiz bir şey aslında. Biraz onun üzerinde dururuz. Mısır'da neler olduğunu da tam anlamak mümkün değil ama başbakan yardımcısı istifa etti. Etti mi etmedi mi bilmiyoruz. ve günün en güzel haberi Tony Blair, Türkiye'nin dünyadaki en ilginç ülkelerin başında geldiğini söylemiş olması bunun ne önemi var dersen bilemiyorum Türkiye'den ayrıca bir köstebek suçlaması köstebek Atalay diye Al Partisi'nden gelen bir şey var denizmenlerinde bilgisizdiranları dosyası var Atalay'ın cevabı var bir de pantolon ...kadının milletvekilleri için pantolon meselesi var... ...geri çekilmiş ve onun yerine başörtüsü teklif edildi... ...diye de bir haber var. Onun yerine? <gülüyor> yani Yerineyi ben yanlış söyledim. <gülüyor> pantolon geri çekildi... ...başörtüsü teklif edildi diye bir şey var. Evet. Ee, bazı gazetelerde, Radikal'in manşetinde var mesela... ...İbrahim Şahin'in tekrar tutuklanması meselesi var... Evet o da önemli bir şey. Eski özel harekat dairesi başkanı bir de ta kod taşlama diye tabir edilen işlem sunucu 47. işçinin de silikolisten can verdiği haberi var. Evet şimdi dönüp bakalım nedir durumlarımız. Önce işte bu Wall Street meselesine girmeden önce bir kez bu çevreyle ilgili durumlara bir bakmakta fayda olabilir herhalde. Yeni Zelanda açıklarında bir günde 300 tondan fazla petrol sızdı haberi var. Ama bizi haberleri derlememize yardımcı Can Tombil'in belirttiği gibi Yeni Zelanda'nın en büyük deniz Faciası, kirlenme bakımından çevre faciası olarak nitelendirilmesine rağmen teselli bulacakları bir şey var. Telaşa gerek yok demiş Can. Geminin kaptanı tutuklanmış. Ve o zaman sorun çözülmüş artık petrol falan. Neyse. E, dün de bu konuyla ilgili aslında bir düzeltme geldi. Belki bunu da burada söyleyebiliriz. dün e... Merih Akgül dinleyicimiz. Evet. E, kendisinden gelen düzeltmeye göre bu geminin bir tanker olduğunu e, yanılgısıyla yanlış vermiştik. O bir konteyner gemisi olduğunu. Sızan yakıtın da ham petrolen çok daha tehlikeli olan e, fuel oil yani işlenmiş yakıt e, olduğunu ya söylemiş. Dizel yakıt olduğunu söylemişti. Evet, onun için de çok teşekkür ederiz dinleyicimize. Fakat devamı da geliyor. Tehlikeli riskleri göz aldığı için kaptanı bayağı e, suçlama olmuş. 236 metrelik bu konteyner gemisinden bir sürü fotoğraflar da e, ürküntü verici olduğu söylenebilecek fotoğraflar bayağı şey çünkü Yemin içindeki büyük konteynerlarda denize dökülmüş vaziyette ve fırtınadan dolayı da sert rüzgarlardan dolayı da Engellenemiyor İlk başta söylenen her zaman olduğu gibi Doğru çıkmadı Ve 11 Tehlikeli madde taşıyormuş Şimdi BBC'nin haberine de bakılınca Maritime New Zealand Yani deniz işleri idaresi Ferro silikon Diye de bir şey taşıyormuş Yani su, suyla temas ettiği zaman Yanıyormuş Böyle bir madde de varmış biz de dinleyicilerimizden gelen haberlere ilave edelim. Kendi bir ek bilgilerimizi ekleyelim. BBC'nin bugünkü haberinde BBC News'da suyla temas halinde yanan ferrosilikon silikon varmış mesela. 11 büyük konteynerde geminin içinde. Ama orada da bir iyi haber var. Ee, karaya vuran konteynerlerle arasında o ferro yokmuş değil mi? Hayır karaya vuran konteynerler ferrosiliko. E, müdahale eden kişiler e, şöyle soruşturmaya ile karşı karşıya kalabilirmiş böyle bir uyarı yapılmış. Çok iyi bu da iyi haber tabi. Evet. Peki sakin havada nasıl karaya oturdu? Sorusuna da cevap veremiyorlar. Fakat ta uzaklara gitmiş olan bazı konteynerler başka ülkelerin de sularını ve deniz canlılarını onların bölgesine giren alandaki sularda da çok büyük tehlike yaratacak. Motiti i̇şte adası. Çevre zaten genelde öyle bir şey başka ülkelerin suyu değil mi? Evet, çok tuhaf. Astrolab mercan kayalıkları ve Tauranga'ya gitmiş 1668 şey varmış. Kutu. Büyük dev kutu yani konteyner dediğimiz onlar. Ve bunlar da düşebilir diyorlarmış. Daha birçokları da denize dökülebilir diyorlarmış. Bu arada Tauranga sakinleri nedense ben bunu anlayamadım. Beksen yorumlayabilirsin. Olmazsa da Mert'le bir danış bana bir cevap verirken Tauranga yerlileri oradaki sakinleri kızmışlar. Neye kızmışlar? İşte Kazanın olmasına mı kızmışlar? Yani... Niye oldu diye sinirlenmişler biraz. Yani cevap da gelmemiş çünkü. Ne oluyor diye sormuşlar. E, Tauranga'yı ben ciddi almayı seçiyorum. Bu aslında. Hafif nükteli sorunuzu. Tauranga'yı... E, yani tahminen kendilerine cevap verecek bir yetkili bulamamışlardır. Yani mesela yaşadıkları bölgenin neden deniz ticaretinin göbeğinde yer aldığıyla ilgili falan kendilerine cevap verecek yetkili bulamamış olabilirler. Kim düzenliyor onu? Evet. Bu bir uluslararası mesele halinde. Yani uluslararası de... mesele tamamen keyfi. Yani işte hani belli Kara suyu, mara suyu, ıvır zıvır ondan sonra kutuplar, buzulların erimesi sonucunda açılan yeni yolların üzerinden yaşasın tankerler geçebilecek diye seviniyoruz falan. Herhangi bir şey var mı peki bu düzenlemesi? Yok. Ekolojik kaygıları Hayır, gözeterek yok. yapılan? Böyle bir kaygı da yok zaten. Yani kaygı var canım. Kapt kaygı nerede olduğu önemli kaygının. Kaptanın adı açıklanmamış. Tavranga yerlerinde vardır o kaygısı. Evet. Yaşam biçimleri tehlike altında girdi için. Onlar da tabii Tauranga'da öyle. Maoriler mi yaşıyor acaba Tauranga'da bilmiyorum. Ona da bakarız. Fakat Yeni Zelanda beyaz insanın getirdiği İngiltere'den gelen göçmenlerin kolonileştirdiği yerde bayağı ciddi bir sıkıntı da olmuş anladığım kadarıyla. Kaptanın adı açıklanmamış. Çünkü belki kızarlar onu, ona bir fenalık getirirler diye başına ve kaptan kefa kefaete rapten serbest bırakılmış durum devam ediyor takip edebilmeye çalışacağız penguenler foklar yunuslar balinalar ve ender görülen türleri de tükenmeye yüz tutan bazı deniz kuşları da tehlikeli olabileceklermiş çok daha fazla yani bugün dün 30 ton demişlerdi. Hatta 20 ile 30 ton arası bir şey deniyordu. Bugün 350 tonu bulduğu da belirtildi. Ve 1700 tona kadar da yolu vardı. Tauranga Yeni Zelanda'nın ikinci en büyük limanına ev sahipliği yapıyormuş mesela. Hmm. Hani bir yanda böyle bolluk körfezi koyu veya neyse denilen bir yere ev sahipliği yapıyor. Bir yerde de ona ev sahipliği yapıyor. Öyle ufak bir yerde falan değil. E, 114.300 nüfusu var. Ve durumdan da hoşnutsuzlarmış. Evet. E, bunlar kırsal bölgede yaşayan nüfus. Şehirde de 120.000 kişi yaşıyor. Hmm. Evet. Yani e, öyle bir yer. Ama kaptan mahkum olursa 7800 dolar tutarında bir para cezasına ve 12 aya kadar da hapis cezasına çarptırılacakmış. Evet tabi Tauranga'yı Yeni Zelanda'nın ikinci en büyük limanı olarak kullananlar veya şey yapanların herhangi bir sorumluluğu yok. Bunu yetkili kılanları. yok. Her zaman gibi böyle oluyor ama sanıyorum Kaptanın tutuklanması bence şey bu arada hani... Kefahate e, Rab'den serbest bırakılmış tabii. Hayır yani bir sorumluluğu ne? varsa önemli ama e, başka fazla düzenlemelere de sanki ön ayak olması lazım bu gibi kazaların artık 700 bininci defa. Evet ama böyle bir eğilim gözükmüyor çünkü herkes... İşte onun yerine eriyen de... buzullardan yeni tankerler geçsin e, eğilimi söz konusu. Evet konusunda. eğilimi var kesinlikle. Fotoğraflar müthiş ama yani bütün böyle kazma kürek insanlar na, muşamba giysileri içinde petrol kalıntılarını temizlemeye çalışıyorlar o gümüşi kumlarla birlikte. Peki devam edelim Avrupa meselesine bir bakalım istersen Türkiye'nin. Türkiye Avrupa meselesi şeklinde sorunu özetleyebiliriz gerçekten. Bakalım e, Avrupa meselesine nereden bakmayı başlamak istersiniz? Yani e, Avrupa meselesi dediğimiz şey... ikili aslında bir Avrupa'nın kendi meselesi var ki hayır, çok... 117 sayfalık bir rapordan bahsediyoruz. Bu 117 sayfalık rapor içinde işte e, 35 tane başlık var Türkiye'nin e, kabul etmesi gereken üyelik tarihine kadar. Veyahut işte bazı ertelemelerle üyelik tarihinden sonra da olabilir. Bütün e, Avrupa müktesabatı, Avrupa Birliği müktesabatı 35 başlığa bölünüyor ve bu başlıklar altında inceleniyor. Başlıklar altında işte çevreden tutun, işte hizmetler vesaire bir ton böyle başlık var. Hangisinden başlamak istersiniz? İnsan haklarından ve çevreden. Bir de o var. Evet. İnsan hakları ve çevre meselesi. Başlayalım. Şu şekilde her şeyden önce. Bazı gazetelerde işte farklı yorumlar yer alıyor. İşte Avrupa şunu dedi bunu şey yaptı şeklinde bir kere bu raporlar ilerleme raporları yapılır gereği öyle çok net Türkiye şunu yapması gerekir bunu yapsın şeklinde e, ifadeler içermez. Türkiye'nin Avrupa Birliği müttesabatının hangi kısmına uyum sağladığını veya sağlayamadığını e, söylerler. Örneğin. Yani ana kriterleri olan başlıkların dışında bütün sürecin gidişatını belirleyecek olan demokrasi ve hukukun üstünlüğü konularında işte Türkiye'deki seçim mevzusu yer almış. Uzayan tutukluluk süreleri yer almış. Bayöz davasının önemine dikkat çekilmiş bir kez daha. İşte bir darbe girişimine karşı başlatılan ilk dava olması gerekçesiyle. Nedim Şener ve Ahmet Şık davası. Nedim dedi. Şener ve Ahmet Şık var. Ee, yayınlanmamış bir e, kitabın delil sayılarak insanların tutuklanması konusu eleştirilmiş. Basın özgürlüğüne çok ciddi bir darbe olduğu vurgulanmış. KCK davasıyla ilgili olarak e, burada mesela bir sayı verilmiş. Hani bu konuda sayılar kesi, geliyordu ya sürekli. E, diyor ki... Nisan 2008'den itibaren 2000 siyasetçi, yerel e, siyasetçi, yani şey, belediyeler vesaire diyorum. E, i̇nsan hakları aktivistleri ülkenin güneydoğusunda 2008'den itibaren 2000 tanesi tutuklanmış durumda. Veya gözaltına alınmış durumda diyor e, burada. 2000 aktivist. Siyasetçiler de dahil bunun içine. Hı. Evet. Soruşturma e, genişlemeye devam ediyor diyor. Ana KCK davasında 152 tutuklu var şu anda diyor. Bunlardan pardon 104 tutuklu var. 152 kişi de ana KCK davasından şu anda yargılanıyor. Ama işte şeye dikkat çekmiş. Bizde KCK konusu gündeme gelirken artık fazla tartışılmayan bir konuya. Yani Kürtçe savunma yapılmasını engellendiği için bu Yargılanan insanların davanın durma noktasına geldi. bu ana davanın durma noktasına geldiğine dikkat çekiliyor. Ee, ve deniliyor ki KCK ve e, Ergenkon davalarındaki uzayan tutuklular, tutuklu süreleri her şeyden önce bir e, darbe vuruyor diyor demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne. E, ve inancı sarsıyor diyor bu davaların. E, gerekliliğine ilişkin. Seçimle ilişkin e, seçime ilişkin bazı e, tespitler var. Yüzde on barajının hala orada durduğuna dikkat çekiliyor. E, çok ciddi bir engel olduğu serbest seçimlere söyleniyor. E, bunun dışında parlamentoda bizim geçtiğimiz günlerde yer verdiğimiz gelişmeler var. İşte BDP'nin <gülüyor> evet, yani, e, yemin etmesi vesaire gibi konular e, Esas itibariyle var. bakacak olursak yani Avrupa e, birliği kendisini üzerine inşa etmeye çalıştığı temel değerlerin korunması evet. açısından, kriterler açısından Türkiye'nin hiçbir ilerleme kaydedemediğini e, söylüyor bu gibi. İlerleme raporu olmasın mı bu? İlerleme raporu. Hmm. Olabilir. Yani vurguya bağlı olarak. Ee, olabilir. yani Bunun dışında tabii şeyler de var. Hani mesela seçimlerde e, işte Tüm uluslararası gözlemciler tarafından işte kabul edilen şekilde düzgün bir şekilde yapıldı e, seçimler falan gibi ifadeler de var. Ama e, bir süredir yıllara uzayan e, şekilde devam eden bu gibi büyük meselelerde e, bir değişiklik olmadığı rapora aynen yansımış. Evet. Bizi ilgilendiren bir diğer konu da çevre başlığı. Çünkü bu konuda e, biraz sessiz ve derinden ...diyebileceğimiz bir süreç... ...devam Bizi ediyor. dediğin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına değil mi? Herkesten burada bahsediyorum yani. burada yaşayan... ...Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması da şart değil sonuçta. Ee, bu sınırlar içinde yaşayan herkes. Evet. Ve hatta dünya vatandaşlarını da ilgilendiriyor biraz daha. Hatta hayvanları da ve bitkileri de. Evet. Böyle geniş tutabiliriz. Ee, burada diyor ki yatay mevzuatta... ...çok sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. İşte yatay mevzuat değil, i̇şte çevre konusunda çok geniş bir uygulamalarına sahip olan mevzuattan bahsediyor. Ee, hava kalitesi konusunda sınırlı ilerleme kaydedilmiştir diyor. Hafif kamyonlar ve yolcu araçlarının Euro 6 seviyesine Euro Euro 6 yakıt seviyesine getirilmesi için bir kanun kabul edildiğini söylüyor. Kanun hükmündeki kararnamelerden bahis var mı? Var. Öyle mi? O çok önemli evet. işte. Ee, şeyi mesela Çevre ve Orman Bakanlığı'nın eski, şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Su Orman Bakanlığı şeklinde ayrılmasının bir idari yapılanma olarak değerlendirilmiş ama çok son derece yetersiz olduğu söylenmiş. Ee, kanun hükmündeki kararnamelerle ilgili olarak bunun endişe rattanı söylenmiş. Özellikle e, tüm doğa koruma alanlarının koruma korunma statüsünden çıkartılıp tekrar değerlendirmeye tabi bırakacak durumda. E, KHK 648'den bastırıyorum. Ee, böyle bir değerlendirme var orada ve özellikle doğa koruma alanında hiç ilerleme kaydedemediği Türkiye'nin söyleniyor. Bu tabii az önce bahsettiğimiz gelişmeyle de Bu anlık bir kararnameyle de bağlantılı olarak evet. iklim değişikliği konusunda e, sınırlı ilerleme deniliyor. Ama altına baktığımız zaman fazla bir şey yok Türkiye'nin kararnaması. E, 16. İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar e, Konferansı'nda taahhüt ettiği şeyler yani hiçbir şeydi bu. Hiçbir şey yapmak. O pozisyonunu sürdürdüğü e, söyleniyor. Evet, önemli ve pek iç açıcı hiç iç açıcı olmayan bir rapor ama gerçeklere de dayandığını söyleyebiliriz. Öyle görünüyor. Bizim Ya bu baktığımızda... rapordaki ifadeler son derece hafif. Yani bu rapora evet. bak yani e, çünkü Avrupa Birliği zaten e, bu gibi raporlarda karne gibi evet, davranmaz. Evet. Bu farklı bir şey. Hani siz üye olmak istiyorsunuzdur bir birliğe. O birliğin kuralları vardır. O kurallara uymakla yükümlüsünüzdür. Ama kimse de size hee uymadım falan diye kafanıza cetvelle vurmaz. Evet. E, Bu temel söyler. norm ve değerlere ne ölçüde yaklaşıyor uyuyor hatta yerine getiriyor ne, yani ne olur yapan, işte İşte demokrasi, yapan. insan hakları mevzusunda e, eleştirilirsiniz. E, veya bence yeterince utanç verici olan işte Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Türkiye'den yapılan başvurularda 5. senede artış görülmesi, üst üste 5. sene artmış. Davalar bu gibi gelişmeler var. Evet, önemli bu. Be belki şeyi de söylemek lazım. Ee, Avrupa ile ilgili son olarak söyleyebileceğimiz bir şey Türkiye ilgilendiren Fas'ın mesela Hürriyet gazetesi, Amiral gazetesi e bir televizyon dizisinde İngiltere'de Downtown Abbey adlı çok izlenen dizide Lady'nin yatağında ölen Türk kim şeklinde adı Türkiye Avrupa ilişkilerini bu açıdan sürmanşete çekmiş. Gene bir Türk meselesini. Şey var mı ilerleme raporu var mı ama yok oldu bitti değil mi daha önce basına sızmıştı pek ilerleme raporundan bahsedildiğini hatırlamıyorum hürriyette hmm. ama e, lady'nin yatağında ölen Türk kim? Herkes İngiltere bu diziyi konuşuyormuş. Yani Türkiye Avrupa meselesini Avrupa meselesine filan böyle bakıyor. Ya işte başka gazetelerde mesela Star gazetesinin manşetinde işte e, Başbakan Erdoğan Sarkozy'ye kendine düzen hmm. ver dedi falan şeklinde evet, bir manşet var. Cumhurbaşkanı Sarkozy'ye Ruanda katliamını hatırlatmış. Böyle bir şey var. Yani belki de bu Avrupa Birliği meselesinde tekrar tartışılması gerekiyor. Bilmiyorum hani bu derece gündemden uzak olduktan sonra. Genelde. Gereklilik çok olabilir. temel değerlerden bahsediyoruz. Avrupa ile ilgili son bir şey de belki aradan sonra devam ederiz. Slovakya'nın Kurtarma Fonu'nun büyümesini veto etmesi de Avrupa'nın kendi içinde çok ciddi bir sorun olarak görünebilecektir. Hapsederiz aradan sonra. Aradan sonra ona bakarız. Açık Gazete. Sınıfı arkadaşlarından aslında Blue Caps diye mavi şapkalılar diye de bilinen grubudan Rocky Road Blues Kayalık Taşlı Yollar Türküsü diye adlandırabileceğimiz bir parça aslında backing track dedikleri yani şarkının arkasına döşenmiş bir müzik parçası ama e, roll'un da daha doğrusu rockabilly denen türün rock roll'un da öncüsü olan de türünün parlak örneklerinden biri olduğu için epey gerilerden 40 yıl sonra Gene Vincent dönümü ölümünden çaldığımız bir parçaydı. Evet saat 8.42 Açık Radyo 94.9 Açık Radyo.com ve devam ediyoruz Açık Gazete'ye. Evet Avrupa meselelerine bakacak olursak Avrupa'nın kendisinin de başı fena halde e, dertte The Telegraph Gazetesinden aldığımız bir haberde mesela Avrupa'da piyasaları tekrar sallandı diyor çünkü Slovakya hükümeti baya avro zone, avro Avrupa bil, sadece Slovakya zone. değil aslında İspanya'da da mesela El País gazetesinin haberine göre Standard and Poor's isimli kredi derecelendirme kuruluşu İspanyol bankalarının e, notlarını da düşürmüş. Böyle bir ekonomik krizin etkileri orada devam ediyor. Aynı zamanda Yunanistan'ın da şey para enjeksiyonu da o zaman tabii şimdi e, tereddüde düşmüş oluyor Slovakya'nın da. E, Slovakya meselesinde aslında e, gerçek anlamda bir tereddüt söz konusu değil. Şöyle orada ilginç olan başka bir nokta var. E, bu... Kurtarma fonu denilen şey. İstikrar ve kurtarma fonu denilen şeyin genişletilmesi Avrupa Birliği Euro, daha doğrusu Avrupa Bölgesi ülkeleri arasında oluşturulan 17 ülkeden oluşan Avrupa Bölgesi İstikrar Fonu değil mi onun Evet. Alanda? Onun genişletilmesi yani kapsamının arttırılması tartışılıyordu ve tüm üyeler tarafından 17 ülke tarafından da onaylanması gerekiyor bunun geçerli olması için oy birliğiyle. İşte Slovakya'da son oylama bu hükümetler arasında yapılan Slovakya'da olmamış. Ama haberde ilgi çekici olan bu zaten bekleniyormuş. Evet. Sosyalistler pazarla oturacak. Yakında tekrar bir oylama, ikinci bir oylama yapılacak deniliyor. Aslında çürümüş bir e, politik sistemin bir başka ikiyüzlülük örneği olarak gösterilebilir. Aynen öyle. Yani hani e, milletvekili falan temsilli, demokrasi bilmem ne diyoruz ya. Hani bunların e, gerçekten bir iradeyi temsil ediyorlarsa Yapılan oylamanın sonucu da açık. Başka pazarlıklar var ama. Evet. Arada olduğu ortaya çıkıyor evet. Ve çok önemli tabii bu noktaya işaret ettiğin iyi oldu. Bütün dünyadaki gelişen bu işgal diye adlandırılan ama meselenin işgalle filan ilgisi yok. Doğrudan doğruya artık mevcut sistemle sıfırlanmış olan ve... Tamamen bir avuç zengini bankacı ve benzeri işte finans piyasasındaki spekülasyon yapan insanları zengin edip gerisini korkmuş bir işsizliğe ve yoksulluğa mahkum eden ve kesinlikle işlemeyen bir sisteme karşı duyulan tepkilerden. Ya bir örnek mesela hani bu örneği daha önce de defaatle burada dile getirmiştik ama bence çok önemli hani İtalya'da veya işte. Yunanistan'da veya İspanya'da hükümetlerin geçirmek istediği bu kemer sıkma politikası denilen şeyler var ya aslında her türlü sosyal hakkın alınmasına kadar gidebiliyor bu önlemler. Bunlara ilişkin çok ciddi bir itiraz mevcut. İşte Yunanistan özelinde mesela yüzde %85 85-86'lık bir karşıtlık söz konusu hükümetin attığı adımlara karşı. Ve bu ülkeler demokrasi. Yani Gör, görmek istemiyorlar politik sınıf işte, elitler yani politik ve bürokratik elit sınıf bunu görmek istemiyor ama bedelini ödeyecek yani ya bunun bir burada dönüşü bir, yok aslında. E, ben, politik ve elit sınıfı hani tek bir şeye koyuyoruz bunu kefeye koyuyoruz ama arada tabii ki görmek istemeyenler bunu e, sınıfsal bir e, bakış açısıyla e, kendi çıkarlarının yorumlayıp bu gibi şeyleri yapanlar, e, böyle adım atanlar da var. Bir de çaresizler var arada. Yani sistemin cevap veremediği noktaya gelindiğinden hareketle. Evet, i̇şte şimdi sistemi de... Bir de, de çaresiz kalan siyasetçiler var. Be. Aynen öyle. Yani e, bu ekonomik kriz aslında bir siyasi sisteminde krizi oldu. Çoktan beri. Evet. Yani bir McKibben'in zaten e, Başkan Obama'yla ilgili o, bu çaresizliği ve yani elikolu bağlanmışlığı gösteren inanılmaz hoşlukta Trajikomik bir yazısı var Ona da değinme fırsatı belki bulabiliriz Yani bir... ulus serülete artık cevap veremiyor Veremiyor apaçık Ve yeni bir sistem arayışları da hızla devam ediyor Bir şey var Çok sayıda ilgili... düşünür yazar Ve şeyde katılıyor Yani aklına gelebilecek bütün Eski Mesela 68 solcuları da dahil Marksistler de dahil anarşizan düşünenler, anarşistler hepsi artık katılmış durumda. Savaş karşıtları, ekonomistler ve müthiş bir şey agora açılmış durumda aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde başta olmak üzere ama bu indignados zaten İspanya'da başlamıştı. Fransa'da da 270 bin kişi yürüyor. Mesela. Yani şimdi Fransa'da yürüme söz konusu olduğunda 270 bin çok da büyük bir rakam. 3, 3 milyonlar yani. falan da yürüyebiliyordu da. Ama şimdi bunlar da birleşecek bence. Evet. En çok korktukları şey bu. Ya ha. burada aslında başka önemli olan bir nokta daha var. The Economist dergisinden biz bunu takip ederiz. Böyle şey nefret etmeyi severiz şeklinde bir şey vardır ya hani. Evet. Tabir. Sinizmin dörründe dolaşan Genelde öyle ama şimdi bir haber var benim ilgimi çekti bu haber ee, böyle iyi haberlerde çıkıyor GL imzalı ve e, başında işte o hashtag denen işaret var sonra da Occup efendim. Occupy the Web diye bir analiz haber yani bu, bu her şeyden önce bir analiz e, bu GL isimli yazarı ekonomistin We are the 99% isimli e, web sitesi öyle bir web sitesi var yazılı. E, şeyin bu hareketin ana slogan zaten biz yüzde 99'u oluşturuyoruz bir yüzde birlik bir. Evet bu stile ilgili bir araştırma yapmış. Ee, Azından stilden bahsediyor önce her şeyden önce bu yüzde 99'luk yani yüzde birlik çok zengin kesimin dışında kalan yüzde 99'luk. E, kitleyi bir araya getirdiğini söyleyen web sitesinde işte insanların çeşitli e, ekonomik, iktisadi, zorluk hikayeleri falan da hayatlarından yer alıyormuş nasıl e, şeylerden, badirelerden e, geçtikleriyle ilgili. E, bunları e, biraz bakmış. Yani şu anda aslında bin yüz civarında demiş haberde. Oradaki hikaye sayısı az gibi gözüküyor ama son derece etkileyici şeyler var içinde. Ha, ben Ve şu... görmüştüm onu evet. evet Hiçbirini e... okumadım ama çok iyi hikayeler olduğunu yazan bir başka siteye rastlamıştım evet. Ondan sonra şunu söylüyor yani e, bu hareketin önemi diyor tam anlamıyla işgalci tırnak içinde kullanmış işgalci olarak tanımlayabileceğiniz insanlar diyor nispeten az. Yani örneğin e, New York'ta e, sadece 40 tane işgalci var diyor. Çadırını kurmuş orada olan ama e, o Scotty Park denen bölge insanla dolup taşıyor diyor. Yani hani destek için orada olan yani öyle e, buna tabii katılan. Tabii bunu söylüyor. Mesela Code Pink yeni gelmiş. Buradayız artık sonsuza kadar diye, diye. medya evet. bencemin ve arkadaşlar çok etkili bir hareket Code Pink. Aynen öyle. Ve evet. e, şey diyor. Yani bu hikayelere baktığınız zaman o, o şeydeki We Are The 99% yani biz 90 %99'us isimli web sitesindeki hikayelere baktığınız zaman şeyi görüyorsunuz diyor. Ekonomist burada da biraz kendisini de aslında yalanlamış oluyor daha önceki haberini. Bu insanların neyi istediğini bilmediği e, fikri açıkça yalanlanıyor diyor ifade de bu şekilde. E, bu insanların ne istediği açık diyor. İş, daha ucuz e, sağlık hizmeti, daha ucuz eğitim e, ve e, onları boğan borç yükünden kurtulmak istiyorlar diyor. Bir eksiği de yalnız. Tabii ekonomisten bu kadarını beklemeyiz ama sistemin değişmesini. Ekonomistin Sonsuza gördükleri. kadar değişmesini ha. istiyorlar. Ekonomistin gördükleri bunlar. İşte olay da burada zaten öne çıkıyor. Bu e, yorumu yapmamış. E, yapamaz, Ekonomist yapamaz. Dergisi ama bu sistem, mevcut sistem bu isteklere cevap veremiyor. Evet. Yani mevcut dağılım <gülüyor> sistemi altında. Onun e, üst yapısı, alt yapısı vesaire bir araya alırsak insanların isteklerine cevap verebilecek Bir sistem değil Yani olağanüstü ilginçlikte Şeylere rastlıyoruz Fırsat buldukça bunları sık sık Söylememizde yarar var Mesela benim son derece ilgimi çeken olaylardan Bir tanesi bir Wall Street'te çalışan Bir bankacının da Katılmış olması Ne diyorsun buna Joe Mancini diye bir adam Yani herkesin böyle temelden yani ya, hani alt tabakadan gelip e, ve bu şeyi gösteriyor demiş tamamen. Alttan gelen yükselen bir hareketin gözlerimizin önünde serpilmesi demiş. Ve insanların kendi fikirlerini ifade etmeleri kadar gerçek demokrasiye uygun hiçbir şey olamaz. Bu gerçek demokrasidir. Bir gerçek demokratik bir yerde olmanın gerçek anlamıyla bir Amerikalı olmanın ...da bu demektir demiş. Mesela bu bir Wall Street bankacısı da katılmış. Wall Street bankacısının demeci o şekilde. Ben buna zaten şaşırmıyorum kesinlikle. Hani bana şaşırtıcı gelmiyor bankacı veya başka bir şey olması. Prekarya denilen şey yani varlığını son derece e, böyle bir pamuk ipliğine evet. bağlı olarak Uçurum sürdüren. Evet. Evet. Yani her an her şeyini kaybedebilecek insan sayısı çok fazla bu sistem içinde bu bankacı da olabilir işte sigortacı da olabilir tamamen reklamcı da olabilir radyocu da olabilir başka şeyler de olabilir bu insanların sayısı çok çok fazla e, dolayısıyla bu insanların ortak yönü de var yok değil duyayım mı zil sesi geldi <gülüyor> o çay demlerken oldu <gülüyor> e, yeşil çay tabi <gülüyor> afiyet olsun e, durum bu şekilde. E, evet, bu yanıyla son derece önemli bir e, gelişme var. Bu hareketin Ona, zaten korkutucu olmasının sebebi de sınıfsal boyutuna geçelim biraz. Tamamen öyle. Yani, yani o yüzde bir veya yüzde on artık yüzde bir biraz abartı olabilir ama o kesim için korkutucu olmasının sebebi de bu. Ödleri kopuyor, ödleri kopuyor ve çalkısız bir öfke sayılmaz. E, bütün politik sınıf da perişan halde. Fakat ona tabii döneceğiz. Hatta şeyi de söyleyelim. Hispanikler ve diğer grupların da katılımı da giderek artmaya başlamış. Onu da ya Madra ile Ceren Özselçuk konuşurken düzeninde durmuştuk. cumalı adamlarda. adamlar da orada da önemli gelişmeler oluyor. Ve çevre vurgusunun da müthiş yükseliyor olması da ayrı bir şey. Onlara dönebiliriz ama e, özellikle de Türkiye ile ilgili şunları da söyleyelim hemen. Bu e, cari açığın büyümesi meselesini yarın e, Seyfettin Gürsel'le de muhakkak konuşuruz ama önemli bir şey. Eee yani İngiltere beni en çok ilgi, ürküten noktalardan biri İngiltere eski başbakanı ve Orta Doğu'daki işte bu dörtlünün de içinde bulunan sözcüsü müdür nedir işte yap diye memuru olan Tony Blair Orta Doğu sorunlarını çözmekte. Türkiye şu anda dünyadaki en ilginç ülkelerden biri belki de en ilginci çünkü hızla değişen iddiaları olan sıra dışı mükemmel bir ekonomik potansiyeli olan bir ülke demiş yani dünyadaki her konuda e, muazzam yalanlarla bütün dünyayı kendi halkı başta olmak üzere kandırmış bir adam olduğu için çok endişe verici buldum bu açıklamasını durup dururken şimdi Türkiye ile ilgili yapmaz. Dış dünya bugün Türkiye'ye odaklanmış vaziyette Anadolu Ajansı haberi ve belki geçmişte hiç olmadığı kadar bu ülkeyi yakından izliyor demiş gerçek anlamda bir devrim falan gibi laflar etmiş. Çok ya, ürkütücü. E, Tony Blair'in dediklerinin bir önemi var mı? Tony Blair'in görevi ne şu anda? Dünyanın akil adamlarından biri sayılmaya çalışıyor. İsrail Filistin meselesinde bir e, rolü vardı. Filistinler açıkça kendisini istemediklerini söylüyorlar. Hatta yani istenmeyen adam bile ilan edebilirlermiş. Ya yatan. savaş suçlusu olarak derhal yargılanıp ömür boyu içeri tıkılması gereken bir adamdan bahsediyoruz. Bütün halkı e, şey e, istilaya sürükledi yalanlar içinde. Tony Blair bir toplantı için gelmiştir. E, ücretini almıştır, konuşmuştur. Ama endişe verici böyle övmesi Tony'nin ben sana söyleyeyim. Türkiye'nin yani Ücretini başına... almıştır ve konuşmuştur diyorum. <gülüyor> Peki şey e, bir de e, tabii Türkiye'den önemli mi değil mi şeylerde mahşetlerde olan şey işte Kılıçdaroğlu bakanların yalanlamasına karşın Deniz Feneri'nde bilgi sızdıranları dosyayla anlattı diyor Cumhuriyet. O köstebek Atalay diyor Deniz Feneri'ni davasının köstebeği. Yani saat saat Telefon trafiği oldu İsmail Karahan'ın Kanal 7'de Ve iş yerlerinde arama yapılacağını Önceden öğrendiğini savcılıkta itiraf Ettiğini açıklamış Atalay ve Adalet Bakanlığı da iddiaların Gerçek dışı olduğunu söylemiş Böyle bir şey devam ediyor Türkiye'de Yalandır Külliyen yalandır diyor Benim asıl ilgimi çeken şey Bu muhabbet Başbakanlığı ana muhalefet Partisi genel başkanları arasında şöyle bir e, diyalog ger yani diyordu. Söyle bana diyor o bakanı kulağından tutup atayım diyor başbakan mesela. E, Kılıçdaroğlu'na da yönelttiği başka bir şey vardı ne olduğunu hatırlamıyorum. Bir yolsuzluk muydu? Hatırlamıyorum şimdi. O, o da diyor ki söyle bana onu bul. Ben hemen kulağından tutup atayım diye. Aynı üslupta Parti için demokrasiler mükemmel zaten. Ee, hem yani bakandan hem... bahsediyoruz ya da belediye başkanından. Evet, evet. Ama işte Bir bel seçilmiş belediye çıkıp... başkanına ikisi birisi şey diyor e, Muhalefet Partisi. Kulağından tutup atmaktan kovucu partiden filan kovmak. Bu demokrasiyi ...den bahsediyoruz. Avrupa Birliği'nin... <gülüyor> ...raporunu okudum bile. Bu ne biçim... ...demokratik anlayış Allah İşte orada... ...o raporlara rapor put gibi şeyler pek... ...girmiyor. Güçlü adamlar... ...kağıt üstünde yazana bakılır genellikle... ...arkasındakine pek bakılmıyor. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nde... ...ve Halkınma Partisi'nde... ...bunca... ...akil olduğu düşünülen... Hukukçu, akademik Hiç, ve de hiçbir, hiçbir önemi yok. feminist pek çok insan var. Hepsi Bütün bundan... kulağından at, tutulup atılabilir. Öyleyse acı yani. Bir de şeyi de söyleyelim. Çarkı'nın radikale yaptığı açıklamalarla tekrar açılan susurluk davasında kilit isim İbrahim Şahin tutuklandı. Geçen hafta duyurulan Can Türk cinayetine ilişkin SMS'de, paslaşma yani bu haberleşme mesajı da delil oldu. Telefon mesajı. Telefon mesajı. Behçet Can Türk cinayetin üstlendiği mesajı şöyle savunmuş. O cinayet yüzünden susurlukta ceza aldım. Bu nedenle gösterdiğim bir tepkiydi demiş. Mehmet Ağar'a da yüklenmiş. Susurluk üzerimde kaldı demiş. Bu da Türkiye'deki en önemli pozitif gelişmelerden biri diyebiliriz doğrusu. Başka söyleyeyim Ha bir de ben kendimi temize çıkartayım Akli melekelerimin de şimdilik yerinde olduğunu Evet Türkiye'de bu da oldu Uluslararası Daha ben, olmadı yarım ol, başlıyor Yarım başlıyor ama ben kendimi ispatlamış sayıyorum Bir fotoğrafını da çekerim isterseniz Yok not almışsınız bir peçeteye benim için yeterlidir <gülüyor> Ulusal Mehmet Akif Ersoy Milli Birlik ve Bütünlük Sempozyumu 12-14 Ekim 15 Ekim. Öyle yani mi? İnternetten buldum 15 Ekim diyor. 12 Benim... 13-15 Ekim diyor. Yanlış var herhalde. Ama tahminen sizinkisi daha doğru bilgidir. Sokaktaki Reklama bu posterlerde gördüm. gördüm. Aydınlatılmış nefis yani caddenin üzerinde 12-14 Ekim İstanbul Sabahatdin Zaim Üniversitesi. ...2011-12 akademik yılı açılışı... ...yani bunu hemen İngilizce'ye... ...ya da Fransızca'ya çeviriyoruz... ...International... National, National, Unity. ...National Unity... and Wholeness... ...Çeviremiyoruz... ...Integrity... Symposium. ...bu dünyada bir ilk... ...bunun da tadını çıkarsın Türkiye... ...yani uluslararası ulusal toplantı... ...ulusal birlik toplantısı... ...benim bildiğim kadarıyla dünyada ilk. Son olmayacaktır ama... Ya vardır bence başka. Hangi ulusal birliği... ...uluslararası planda tartışılacaklar? Ulusal birlik kavramını... ...uluslararası olarak tartışacaklar. Hmm. Olur o zaman. Belki de biz yanılıyoruz. Hayır, ulusal birlik kavramını... ...uluslararası olarak tartışmanın ne manası var... ...diye sorabilirsiniz onu bilmiyorum. Kimin ulusal birliği? Türkiye'nin mi? evet herhalde o da vardır işin içinde birlik ve bütünlük evet medeniyet denen tek dışı kalmış canavar da tartışılacak herhalde bu uluslararası sempozyumda değil mi uluslararası ulusal birlik sempozyumunda peki burada artık kendimi daha fazla da keyfini de çıkarttım tamam. ha, alzheimer filan yok Durum şimdilik iyidir. Peki o zaman ara verelim. Açık Gazete. Evet Açık Radyo 94.9 ve Açık Gazetesi onun. Şimdi e, Meo Voto programı olacaktı Mitat Sancar'la birlikte her çarşamba yaptığımız gibi. Fakat kendisi biraz e, rahatsız e, boğaz dolayısıyla sesi de problemli. O yüzden yarım saattir pek çıkaramayacağını söyledi kendisine geçmiş olsun deyip biz Sam ve Dave'le Holden'ın I'm Coming adlı parçayla devam ediyoruz. Ondan sonra tekrar Mahir ve ben huzurlarda olacağız. <gülüyor> Although I'm coming Yetişiyorum Dayan Anlamına gelecek bir parça Sam ve Dave ikilisinden Samuel David Moore'un Ama tabi Sam diye biliyor Herkes hepimiz öyle biliyoruz Onun Doğum günü Münasebetiyle çaldığımız bir parçaydı Sam ve Dave ikilisinden 12 Ekim 1935'te Georgia'da doğmuş olan Tenor ses Sam Evet, Mitat Sancar'da yok. Biz de devam ediyoruz. Elimizde önemli uluslararası haberlerden biri de İsraille Hamas arasında Gilad Şalid'in değiş tokuşu. Bire bin oranında bir değiş tokuş yapılacağı haberi var. Netanyahu'nun bürosundan yapılan bir açıklamaymış bu da. Evet, e, Gilad Shalit Hamas'ın elinde e, esir tutuluyordu 2006 senesinden beri. Esir alınmış bir asker. Esir alınmış bir asker, evet. Ee, İsrail'in içinde de müthiş bir e, aslında kamuoyu baskısı vardı. Hiçbir şey yapılmadığı için Gilad kurtarmak için ve bunun bir piyon olarak da kullanıldığı, siyasi amaçlarla piyon olarak kullanıldığı iddiası vardı. ...ve sıkıştırıyorlardı. Sonunda Netanyahu ile... ...Binyamin Netanyahu... ...Başbakan ve Savunma Bakanı... ...Ehud Barak... başbakan başlamış. E, e, Benjamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada... ...Haret gazetesinden aktaralım. Dinliyor ki... E, ...Gilas Şerit'in eve dönmesine... E, ...yol açabilecek bir fırsat penceresi... ...açıldı kısa bir süre için. Kısa bir süre için bu fırsat penceresi... ...açılmış. Bu pencerenin... E, Açılması işte Orta Doğu'da rejimlerin çöküşü ve e, aşırı güçlerin yükselişinin Giles bir daha e, dönmesini imkansız kılacak endişelerden sonra geldi deniyor. Yani öyle bir yorum varmış Orta Doğu'da rejimlerin çöküşü aşırı güçlerin yükselişi gibi bir algı varmış Miami Netanyahu ofisi tarafından. Ee, orada da bir yeniden değerlendirme belki gerekebilir. Bin ee, İsrail'li bin e, Filist, İsrail hapishanelerinde bulunan bin Filistinli'nin de karşılığında takas edileceği gibi bir haber var. Evet. 64 ay sürdüğü söyleniyor müzakerelerin. Ee, ve işte bin Filistinli e, tutsağın serbest bırakılacağı karşılık olarak söyleniyor. Ee, o da tabii ilginç aslında. Öyle bir denk kurulması arada. Peki e, kaç yıldan beri o Filistinliler hapisteler? Bil, bilgi yok. bilgi Hep, yok. Hepsi için bilgi yok en azından. Yani bin kişi olduğu için tek tek sıralamak pek mümkün değil diye tahmin ediyorum. En azından ilk bakışta. Evet. Neden dolayı hapisteler onu da bilmiyoruz bir çoğunun teröristtirler gayet basit kafalarından terörist düşünce, terör düşünceleri de geçirmişler bir kısmı gerçekten de teröre bulaşmıştır bir kısmı teröre bulaşmayı düşünmüştür bir kısmı suçsuzdur ama öyle görmüştür. bulaşmayı düşünenler suçlu mu öyle İsrail öyle düşünüyor dünyada da çok sayıda öyle düşünen de bir sistem var iflas ediyor ama Yavaş yavaş o da yani benim bildiğim kadarıyla eyleme geçmediği zaman bir şey ifade etmiyor ama hukukta da böyle bunun ilkesi ee, İsrail de öyle işlemiyor mesela hmm. İsrail bu bölgedeki hukukun hukuk devleti olarak en iyisi olduğuna şüphe yok ama o da kendisine göre epey bir nalıncı keseri olarak kullanıyor bunu da söylememiz lazım yani gerçek durum bu böyle. Amerika Birleşik Devletleri'nden de ilginç bir haber var. çıktı ama yorumlayamadım. Komplo teorilerine de bağlamak gibi hiçbir adetim olmadığı için çok zorlandım yorumuna. Amerika Birleşik Devletleri Suudi Amerika Birleşik Devletleri'nin Amerika'da görev de yapan Suudi Büyükelçisi'ne İranlıların suikast planını ortaya çıkarttık diyorlar. Yani suikastçılar bulduk, İran'la da bağlantısı olduğu çıktı diyor bunların. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Suudi Arabistan Büyükelçisi'ne bir suikast planı ortaya çıkartıldığı söyleniyor. Bunların da İran'la evet, İran bağlantılı olduğu söyleniyor. İlginç gerçekten, çok da hani yorumu açıkta değil şu aşamada en azından. Ama mesela The Atlantic isimli yayından konuyla ilgili... Bir yorum haber var. Haberin başlığı şu şekilde. İran e, gerçekten Amerika'daki Suudi Arabistan elçisini havaya uçurmak ister miydi şeklinde bir başlığı var haberin. Yani ee, bu, bu ve diyor ki orada da mesela e, Attorney General ne deniyor Türkçede? Sağ başsavcı mı? Adalet Bakanına da diyorlar ama. Ha, pardon. Adalet Bakanı Eric Holder'ın bugünkü evet, açıklaması... Adalet Bakanı. Tamam. Bugünkü açıklaması tam göründüğü gibi olabilir diyor. Yani işte ABD bu suikast planını ortaya çıkartmıştır. İran hükümet tarafından desteklenen kişiler tarafından Suudi elçisine, ABD'deki Suudi elçisinde yapılması planlanan. Ama... Bu, tüm bu şeye göre yani bu e, böyle olabilir ama İran'ın bundan ne kazanacağı e, hiçbir şekilde açık değil diyor. Onlar da yorum konusunda zorlanmışlar anlığım kadarıyla. Ben de çok zorlandım. Doğrusunu istersen yani katıyan bu ucuz e, teorilere hesaplanmaktan kaçınmamız lazım ama yani fevkalade sıkışık bir durumda olduğunu Amerikan sisteminde söyleyelim. Yani bir İran'la Gerginlik İran'ın işine yarar mı bilmiyorum ama Amerika Birleşik Devletleri'nden bazı kesimlerin çok işine yarayabilir özellikle bu Occupy Wall Street almış yürümüş gitmişken şey. öbür taraftan da işte Amerika'dan yeni gelen haberler mesela Amerikan Senatosu'nda da Barack Obama'nın 447 milyar dolarlık paketi reddedilmiş. Yeni iş istihdam alanı diyen öyle bir zorluk var. Zaten Obama'nın durumu felaket halde. 38'e kadar düşmüş reytinglerde itibarı. E, şeyler de çok sıkışık durumda. Bankerlerinden, t de e, ve bütün sağcı kesimde kendini bu isyan karşısında fevkalade sıkışmış hissediyor. E böyle bir şey işe yarayabilir diye düşündüm sanki konuyu dağıtmak açısından. İşte The Atlantic e, isimli yayında da mesela şöyle bir sonuç paragrafı yar, yaralıyor. Olabilir diyor hani İran'da bunu planlamış olabilir. Belki arada başka şeyler vardır vesaire bilmediğimiz. E, sorun da bu zaten diyor. Bilmediğimiz çok şey var diyor bu açıklamayla ilgili. E, bu bilmediğimiz faktörler de açığa çıktığında hükümetin ee, bu konudaki açıklaması e, geçerlilik kazanabilir veya tamamen başka bir şeyle karşı karşıya olabiliriz diyor. Hiçbir şeyi anlayamaz durumda gibi görünüyoruz ama aslında bir açıdan da müthiş netleşiyor bence. Mesela bir başka haberde Ukrayna'nın eski başbakanı Yulia Timoshenko. Rusya ile imzalanan doğalgaz anlaşmasında görevini kötüye kullanmaktan 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı diye bir haber var. Şimdi bunu da yorumlamak kolay kolay mümkün değil. Doğru da olabilir. Ama tamamen bir... Iki, ne doğru olabilir? Bir, cezaya çarptırıldı zaten şey de yolsuzluğa, yolsuzluğa karıştı. Yolsuzluğa olduğu da doğru olabilir. Hiç alakası da olmayabilir. Onu tamamen ortadan kenara çekmek için bir iktidar mücadelesinin sonu da olabilir. Yani işte demokrasi dediğimiz şeyi kolay kolay oturtamadığımız zaman böyle şeyler oluyor. Bir de üstelik tabi burada Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere batı ülkeleri, Avrupa Birliği'nin filanında ala yuvala ile bak turuncu devrim diye içini boşalttıkları bütün her türlü değerin ortadan kaldırıldı. turuncu devrimin lideri diye Lansı ettiler Timoshenko'yu. Şimdi onu nasıl temizleyeceğiz? Bu devrim miydi değil miydi filan meselelerini. Böyle bir... Çeşitli açıklamalar var konuyla ilgili. Ee, i̇sterseniz onları da verelim. Haberi biraz daha detaylandırmak adına. Bu eski e, Ukrayna ee... Başbakanı Yulia Tumeşenko'nun 7 sene hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili olarak Vladimir Putin'e bir soru sorulmuş mesela. E, News sitesinden bu. E, Putin şunu demiş. Onun neden 7 yıl hapse çarptırıldığını tam anlayamıyorum. Öncelikle Timoshenko bir anlaşma imzalamadı. Kontratlar ticari kuruluşlar tarafından imzalandı. Gazprom ve karşısındaki Ukraynalı şirket tarafından. Burada da ciddi bir aslında karartma durumu söz konusu. Hani <gülüyor> Gazprom <gülüyor> ne kadar... Büyük işletme teorisini, teorimi daha Türkiye için düşünmüştüm ama genelleştirmeyi tercih ediyorum artık. Evrensel bir hale gel işletiliyoruz diyorsunuz. Evet, büyük işletme teorisi bunu kapsar. Belki herkes bizi işletiyor. Burada geçerli Üşetmeye olabilir. Ee, Avrupa Parlamentosu baş başkanı ...Cerzi Buzek de konuyla ilgili konuşmuş. O da demiş ki "Umarım Yulia Tymoshenko hapse girmez. Eğer temizi mümkünse karar gözden geçirilecektir." Bu benim Cumhurbaşkanı Yanıkoviç'e verebileceğim en önemli mesaj olabilir. Evet. Şeklinde konuşmuş <gülüyor> o da. Orada bir sanki iktidar mücadelesi gidiyor. Gidiyor evet aynen öyle. Şimdi artık... Yunanistan'dan de... başka haberler var. Bunlara değinelim. değinelim. Tamam biraz dağınık oldu bugün. Bölük bölçük oldu. Affola ee, ama verelim. Ee, Yunanistan'a serbest bırakılması gündemde olan bu hani 110 milyar avroluk yardım paketi var ya. Dilim. Hmm. Dilim. O paketin e, bir sonraki diliminin serbest bırakılması için Yunanistan'dan e, şöyle garantiler isteniyormuş. E, özel sektör sendikaları, yani özel sektörde çalışan insanları temsil eden sendikalar e, asgari ücrette derhal... İndirme gidecekmiş, gitmeyi kabul edecekmiş. Ve de e, her türlü tazminat sisteminde kaldırılması varmış bu paketin içinde. E, bu olunca yani insanların e, bu gibi haklarından iş güvencesi, e, işte bir asgari ücret, tazminat hakkı gibi haklarından vazgeçtikleri zaman Yunanistan'daki sorunun çözüleceğini öngörüyor herhalde e, AB, IMF. Düşünüyorlar ama bence hiç... Avrupa Merkez Bankası işleri son derece zor olacak Yani şey bakalım Genel olarak haberlere bakalım Tam bir sistemin sıkışmışlığı Her yerde çok net olarak Karşımıza çıkıyor bence Çok berrak olarak görünüyor İşte mesela Occupy Boston Hareketi bu Occupy Wall Street'in bir devamı olarak Boston'da mesela tam hem de Amerika'nın keşfedildiği şeyde şeye yayılmış durumda. Boston'a yayılmış ve Boston'da tutuklamalar da olmuş. Orada, tutuklamalar, evet ve çok ilginç bir şey. Yani 200 polis pek çoğu böyle şey robokop kılığında işte isyan bastırma kılığında Sabahın bir 1 buçuğunda .30, 1 basmışlar ve iki dakika veriyoruz demiş polis. Dağılmanız için size. Böyle yöntemlerde kullanılıyor Amerika'da. Ha, haberin olsun yani oraya gitmek gibi bir düşüncem varsa bunlara katılmak. Yani onlara katılmak için oraya gitmek biraz. Var katıl katılmak için gidenler. İspanya'dan falan onlardan da bahsedebiliriz ama yani... ...mesela her sabah... ...beşte kaldırıyorlar. Şeyde de... ...Wall Street... De ...bu şey parkı var ya... ...Zukotti Parkı'nda... ...her sabah beşte kaldırıyorlarmış. Hastane gibi bir şey böyle. Hastanede hani kaldırırlar ya... ...hemşire gelip... ...derecenizi alacağız filan diye. Uyumalarına izin vermiyor. Herhangi bir sebep yok ama... ...bunu yapmaları için. Burada da polis bir buçukta gelmiş... 2 dakikanız var siz genişletemezsiniz bunu demişler... Ve yüz kadar barışçı, protestocuyu da gözaltına almışlar. Şeyde Boston valisi de yok. Boston belediye başkanı da ben buna izin veremem demiş. Sivil itaatsizlik diye bir şey yok diye enteresan bir konuşma yapmış. Televizyonda izledim. Gene sağcı televizyonlardan birinde. Bir kere genişletemezler öyle. Onlara ayrılan yerde oturmalarına izin verdik. Ona bir şey demiyoruz ama biraz alanı genişletmeye kalkmaları yok. O sivil itaatsizlik olur ona izin veremem demiş. Böyle enteresan bir... evcil ve gösteri toplumu normları standartları içinde olduğu sürece hiçbir sorun yok. Dışına evet, çıkmaz. Bizim şehir bunu buna izin vermez demiş ama onu da yedirebilirler. O lafları da diye düşünüyorum. Mesela Bloomberg... ...New York Belediye Başkanı sonsuza kadar kalabileceklerini dün söylemek durumunda kalmış New York'takiler için. Ama siz bunu tabii e, öyle yorumladınız. Ben de bunu şöyle yorumluyorum. Hani hiçbir değişiklik olmayacak o yüzden. İstekleri e, kabulü yönünde hiçbir girişim olmayacak. O yüzden sonsuza kadar kalsınlar, kalabiliyorlarsa. E... O olabilir hakkı, mi? Yani olabilir tabii ama onu e, Bloomberg gibi bir adım milyarder de olsa, borsa milyarderi de olsa bundan dolar milyarderi yani. E, buna onun karar verebileceğini zannetmiyorum ben. Ama niyeti isteği bu olabilir. E, Boston'da durum öyle. E, sen Mısır'la, İsrail'le ilgili bir şey veriyordun ilginç. E, i̇lginç vereyim onu. El Arham İngilizce e, versiyonundan, web sitesinden. E, İsrail Savunma Bakanlığı şeyden Mısır'dan öldürülen beş Mısırlı asker dolayısıyla resmi olarak özürlemiş. Çok önemli bir gelişme aslında o da. Evet, 18 Ağustos'ta e, İsrail'in müdahalesi olmuştu. Bir askeri müdahalesi olmuştu mısır Gazze sınırında. Bu... E, işte Filistinli militanlara yönelik olduğu söylenmişti bunun. Ee, ama sonucunda 5 Mısır askeri ölmüştü. Savunma Bakanlığı'nın başlattığı bir incelemede bunun böyle olduğunu ortaya koymuş. İsrail Devlet Televizyonu'ndan, pardon İsrail'in Kanal 10 isimli televizyondan yapılan açıklamada da resmi olarak özür dilendiği söylenmiş. Evet, Türkiye'de Başbakanın ve Dışişleri Bakanı'nın da epey üzerinde durduğu bu mavi marmara baskını dolayısıyla komando baskını dolayısıyla da özür dileme talebi vardı İsrail'den. O gerçekleşmedi ama bu da çok çok önemli bir şeydi. Göz göre göre ölümlerini öldürdüğü yani Mısırlı askerler için özür dilemesi de önemli. Chicago'da da binlerce kişi bu ...Occupy Wall Street... ...yani... E, ...mali kesimin... ...bulunduğu yeri işgal... ...hareketine dayanışma olarak... ...binlerce kişi Illinois'da de çıkmış... ...ve bir koalisyon var... ...Chicago ayağa kalk, stand up Chicago diye... ...o da Amerikan... ...Mortgage Bankacıları Derneği'nin... ...önünde... E, 26 da ...tutuklama oradan var tutuklananlar Chicago Öğretmenler Birliği tişörtleri giyiyorlarmış. Okullarımızı kurtarın, evlerimizi kurtarın diye bankaların ve mortgage kuruluşlarının önünde duruyorlar. İşte dediğimiz gibi Michael Bloomberg New York Belediye Başkanı bakalım ne demiş. Yani bunun işin özü demiş. İnsanlar senin soruna cevap vermek istiyorum. İnsanlar kendilerini ifade etmek istiyorlar, e, o kanunlara tabi uydukları sürece onlara izin vereceğiz demiş. 25. gündür dün Lower Manhattan denilen bölgedeki protesto kampının devamı. Fakat sınırsız o D.C'de, Washington DC'de de belirsiz olarak süresiz olarak devam ediyor. Bir de e, 2011 Ekim diye Stop the machine hareketi var. Makineyi durdurun. Evet, sistemi sistemi anlamında. Yani, o sadece gazetelerinden biri, gazetecilerinden biri de provokasyon yapmış ve ondan sonra da bunu açığa çıkartmış. Biz bizim çok ilgi alanlarından biri olan bizim ilgi alanlarımızdan önemli bir tanesi olan insansız hava araçlarının kullanımını bir müze açılmış yani işte ne güzel insansız hava araçları şunlar teknoloji filan yapılıyor diye bir grup insanda gidip gene bu şeyle işgale işgal hareketinin de parçası olan ama aynı zamanda Amerika'nın Afgan Afganistan'da ve Irak'taki savaşlarında protesto eden bir grup bu insansız hava araçları yerine okullara filan para verin diyor. O araya giren bir çok ilginç baya tanınmış bir gazeteci kışkırtıyor itiyor kakıyor mesela şeyi korumayı e, ve on, onlar da biber gazı sıkıyorlar. Ondan sonra da hemen girip e, gazetesine internet gazetesine yazıyor ben oradaydım. Bak nasıl kışkırttım onları filan diye. De. Böyle enteresan da hayatta şeyler oluyor yani. Bu arada bu isyan eden insanların e, istekleriyle ilgili belki biraz daha somut bilgi vermek adına BBC'den bir haber var. E, aslında buna kısaca sanıyorum bahsetmiştik geçtiğimiz günlerde ama biraz daha detay vermek olumlu olabilir. Uluslararası Mali Çalışmalar Enstitüsü e, isminde... Institute for Fiscal Studies isminde bir enstitünün e, yayınladığı yeni bir raporu haberleştirmiş BBC. E, ve bu rapora göre orta e, seviyede gelire sahip ailelerin gelirindeki düşüş 1970'lerin ortalarından beri en yüksek e, seviyeye çıkacakmış. Yani Düş işte düşüş 40 yıldır en evet 40 yıldır en düşük seviyeye inecekmiş. Ee, ve de rapor nasıl ilginç tarafı 600 bin daha, çocuk daha bu sadece Britanya için bu verdiğim rakamlar e, mutlak yoksulluk olarak adlandırılan yoksulluk sınırının altına düşecekmiş. 2013 senesinde de bu mutlak yoksulluk sınırının altındaki çocuk sayısının 3.1 milyon çocuk olması sadece Britanya'da. Evet. Bu sistemin devam edemeyeceğinin açık göstergeleri bence. Bunları bir tek görmek istemeyenler zaten mevcut işte. Bu büyük yüzde bire giren sermayedarlar, bankacılar filan. Bir de onlarla işbirliği halindeki politikacılar. Onun dışındaki galiba herkes bu böyle gidemez demeye başlamış durumda. Çok önemli bir gelişme. Bir in these times diye bir internet sitesinde de Bayağı yeni bir yapılmış bir araştırmada Senin demin dediğinden daha da kötü bir durumun Amerika'da olduğunu söylüyor Yani 1929 buhranından Daha da resesyon denilen dönemden Daha da büyük bir gelir şeyi olduğu ortaya çıkıyor Gelir düşüşü oluyor Hatta 2009'da Kurtarmaya çalıştılar ya Kurtarıyoruz sistemi diye Beylahut dedikleri işte kurtarma operasyonu e, Olmamış Yani resmen resesyon bitti Az önceki e, haberlerde de verdik zaten evet. hani Mesela Avrupa özelinde Yunanistan özelinde Kurtarılan hesap da Yunanistan'dı ama e, Daha sonra Alman Fransız bankaları olduğu ortaya çıktı Kurtarılanlar bunlar Onların evet. da işte arkasındaki Mantık da şu bu, eğer bu kurumlar Kurtarılmazsa daha kötü olabilir durum Akmasa damlar evet. vaziyeti ama öyle olmuyor. Damlayan başka. Bu da böyle çadırımın üstünde aslında durum mantra şeklinde tekrar ediliyor böyle bir ön kabul haline geldi. Gerçekten daha mı kötü olur olmaz mı? O konuda yapılan çalışmalar pek şey bulamıyor herhalde. Ses bulamıyor. Aksini söyleye. Hayır bulamıyor. Yani mesela bulmaya bir günlük. Occupy Wall Street'teki bir günlük gezde küçük derlemeler yapmış şey Demokrasi Now, radyo ve televizyonu orada dördüncü haftasına girdiğinde ne kadar bastırılırsa o kadar yaygınlaşmakta olduğunu gösteren çok sayıda şey var. İşte ünlü bir hip hop sanatçısı Immortal Technique varmış mesela o da artık kendi doğal kaynakları da e, perişan etmek için hükümetlerin daha fazla gidecek bir serbest şeyi yok diyor. Yani bedava izin yok ruhsatı yok diyor. Korkunç insan hakları çevre haklarını filan çevreyi de mahveden. Bu çok tanınmış bir adammış ben bilmiyorum tabii immortal tekniki. Ama hemen arkasından Kolombiyalı, Koreli ve Panamalı aktivistler de beyaz... Evin yani Washington'ın Amerika'nın yeni e, serbest ticaret anlaşmaları yapmak üzere olduğunu söylemişler. Onlara şiddetle karşı çıkıyorlar. Irak savaşında görev almış veteran denilen gazilerin toplantısı var. Jose Vasquez diye de birisi oradan. Ve bu katiyen yürüyemez demiş böyle. Bir Iraklı, Amerikalı Stefan Said diye bir şarkıcı ve aktivist de orada ve bütün hayatım boyunca bu işgallere karşı çıkıyorum ve onun için buradayım size bir konser vereyim demiş. De şeyden bahsetti Kızılderililerden, Tayno halkının Roberto Borrero'dan. E, ahlaki bakımdan tamamen çökmüş olduğunu da sistemin ve büyük bir enerjiye, yeni bir enerjiye kavuştuğunu söyleyen, mesela Nation dergisinin editörü, oldukça tanınmış editörü Katrina Vanden da daha geçen çarşamba buradaydım, bir hafta sonra çok daha büyük bir enerjiyle görüyorum demiş. Benim ve yakından takip etmeye çalıştığım ilginç bir, önemli Kanadalı bir, psikiyatrist var Gabor Mate o da oradaymış Vancouver'dan gelmiş ve gözlemleri şöyle Amerikan'daki erişkinlerin yarısından fazlası kronik hastalıklara duçar ve bunların çoğunun da stresle bağlantısı var gelecek belirsizliği bilgi yetersizliği ve Olaylar üzerinde hayatı üzerine kontrol edememesi insanın ve kendini ifade edememesinden kaynaklanıyor. Ve bu da işte son ekonomik krizle tam bir doruğa çıktı. Dolayısıyla demiş size şunu da söyleyeyim bir uzman gözüyle çok sağlıklı bir şey oluyor burada. Son derece olağanüstü sağlıklı bir şey oluyor ve buradaki insanlar da bütün toplumda belki de daha sağlıklı olacaktır demişler. Zaten mutfağı, kütüphanesi, tıbbi alanları ve bir çeşitli her şeyiyle bir komünitede, cemaatte orada kurulmaya başlamış. Ve biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi mesela Monica Lopez diye birisi İspanya'dan, dostan, sırf bu iş için gelmiş oraya. Madrid'den 15 Mayıs hareketinin devamı. Kendi deneyimlerimizi anlatalım da siz bizim yaptığımız hatalara... ...saplanmayın demişler. Onun için gelmiş. 1968 olimpiyatlarında madalya kazanıp da podyuma çıktığı zaman sol yumruğunu havaya kaldıran aktifisti hatırlıyor musun? Atleti John Carlos'u. Evet. Hemen geri çağırmış. O da oradaymış. Ve Bu öğrencilerin yok edildiği bir ne, tamamen borç al, harç altında mahve olan öğrencilerin hayatını düzeltecektir bu hareket. Onun için geldim diyen de gösteriler var. Hepsiyle yapılmış ilginç mülakatlar var. Yani hayat var orada. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Açık Gazete So you're walking with the devil on the jacket my face I'm going to run and move my I'm going to run and move my I'm going down the line Oh yeah Well me and the devil set me up a line He started rolling all us out of our side I'm going to run and move my I'm going to run and move my I'm going down the line Oh yeah Yeah, I'm going pretty fast, I look up high I the devil doing none And I'm saying, I'm a little man I'm move, I'm a little man I'm move, I'm a a down the line Let's stay now! Smart. The race was won. Yeah, the devil doing hundred more so a move move move the line. Let's drag it I'm I'm move I'm move me down the line Well I've an evil say but my I'm I'm move I'm move me down the line Race with the devil Şeytanla yarış bu da Gene Vincent'ın... E, tanınmış şarkılarından bir diğeriydi. 40. Ölüm yılının yıl dönümünde bu öncü rock and rollcu anmış olduk bu şekilde. Açık radyo 94.9 ve Açık Gazete devam ediyor. Evet, yani şeyden kısaca iki yazıdan da bahsetmek daha istiyorum. Bir tanesi işte bu Occupy Wall Street hareketiyle ilgili Chris Hedges'ın e, mükemmel bence bir e, mülakat daha doğrusu bir röportajı vardı. Odak noktasına da 22 yaşında ketchup diye adlandırılan kendisine lakabı ketchup olan kızıl saçlı küçük bir kızın Ohio'dan kopup gelmesi New York'a ve ebediyen gelmesi hiçbir şey düşünmeden bir bavul bir çadır 40 dolarlık yiyecek ve Howard Zinn'in de meşhur halkların tarihi Amerikan halk, Amerika Birleşik Devletleri halkının tarihi kitabının bir renk, resimli versiyonu bir de uyku tulumuyla ve e, şunu diyor Chris Hedges yani finans lordları o e, Parkın etrafındaki o yükselen devasa kulelerde paralarla ve hayatlarla oynuyorlar ve hem siyasi sınıfı hem medyayı hem de yargıyı da tamamen susta durduruyorlar paranın gücüyle. Ekosistemi de bütün gezegeni de kar amacıyla talimar edip Amerikan de. hazinesini de kumar ve spekülasyonla mahveden bu adamlar keçapı görecek halde değil ya da diğer pejmürde aktivistleri sokakta aşağıda ta yukarıdan görünmüyorlar onlar diyor. Elitler zaten herkesi kendi marjinal e, böyle kendi görüş alanları dışında bulunan herkesi marjinal ya da görünmez sayıyorlar. Ve zaten bir e, ne önemi olabilir bu keçap bir şeymiş Garson olarak çalışıp Aynı zamanda da resim filan yapıyormuş Bir sanatçıymış Ne önemi olabilir ki Onun ne mesajının diyor Zucotti Parkı'ndaki olanlar onlara ne yapabilirler Can alıcı soru bu aslında Yani zayıfların Güçlülere Meydana getirebileceği Tehdit var mıdır Yani bu paraya Tapanlar Kovalarla nakit. Sadece tek inandıkları budur. Mesela J.P. Morgan Chase Bankası'nın daha birkaç gün önce New York polisine polis vakfına 4,5 milyondan fazla para, dolar vermesi ve onlara sürekli iktidar sağlaması ve güvenlik hepsi her şeyin efendisi ve önlerinde kendi Önemlerinin gözlerini kör etmiş. Kendi önemleri gözlerini kör etmiş. insan e, çektiği ıstırabına karşı tamamen geçirgenliklerini kaybetmiş. E, ayrıcalıklardan ve açgözlüklerinden dolayı şişmiş insanlar. Ama büyük bir ders almaya başladılar bence diyor bu. Hubris denilen e, şeylerinin. Kibir. ...kibirlerinden büyük bir... ...tek bir kelimeyle ne istiyorlar... ...ketçap için, ketçap gibi... ...insanlar için, oradakiler için... ...tek bir amaç var, başkaldırın. Başka bir şey aramaya lüzum yok... ...diyor. Yani... ...bu protestocular aslında... ...sistem içinde çalışmaya... ...gelmediler. Kongrede... ...seçim reformu yapılsın, baraj... falan indirilsin... ...yani ben uyduruyorum şimdi... ...seçim reformu olsun... ...final istemiyorlar... ...bu seçim politikasının bir farz olduğunu biliyorlar... ...ve başka bir yol bulmuş durumdalar... ...kendilerini duyurmanın ve... ...güçlerini kullanmanın... E, ...iki büyük partiye de... ...onların hakim olduğu... ...siyasi sisteme de en ufak bir... ...güvenleri, inançları yok... ...basında... ...kendi seslerini... ...duyurmayacak... ...onu da gayet iyi biliyorlar... ...onun için kendi basınlarını da kurdular ekonominin de esas olarak bu para babalarına, oligarklara e, hizmet ettiğini biliyorlar. Dolayısıyla da kendi komünal sistemlerini kurmaya başladılar. Yani ülkeyi geri alma hareketinden ibaret asıl istekleri. İşte bu şeyi iktidar elitlerinin, seçkinlerinin anlayamadığı amaç da budur diyor. Onlar için küreselleşme ve hiçbir en ufak bir e, sınırı ya, olmayan kapitalizm doğal hukuktur, sürekli ve ebedi dinamidir. Hiçbir zaman değiştirilemez. Dolayısıyla da e, yani elitlerin görmek istemediği ve fark edemediği şey şudur diyor. Bu bu isyan artık durmayacak diyor. Yani bu şirket kapitalizmi. Şirket devleti ortadan kaldırılana kadar bunun durmasına imkan yok. Yani şirketlerin yoksulları, çalışan sınıfları, emekçi sınıfları, yaşlıları, hastaları, çocukları, bizim emperyal savaşlarımızda paralanan, öldürülen insanları ve bu karanlık sitelerimizde işkence edilen hapishanelerimizde insanlara bir son verilmedikçe bu işkencelere filan bu durmayacaktır diyor. Bütün bu hacizler, bankaların yeniden ele geçirilmesi filan durmadıkça da olmayacak. Öğrencilerin de artık eğitim görmek için borçlanmalarına bir son gelmedikçe bu isyan durmayacak. Aileler de kendi doktor faturalarını, hastane masraflarını ödemek için Borca girmesi ailelerin durdurulmadıkça da durmayacak bu isyan diyor. Ve son olarak da şunu eklemiş, ekosistemin bir bütün olarak şirketler tarafından yıkılması, tarumar edilmesi ve bizim kendi birbirimizle ve gezegenle olan ilişkimizi de ...yeniden, kökten bir şekilde... ...düzenlenmeden bu iş durmayacaktır. İşte o yüzden de elitler... ...çürümüş ve dejenere sistemi... ...bu şirket... ...iktidarının... ...bayağı ciddi bir... ...problemdi. Onlar şimdi sağır dilsiz... ...ve körü oynuyorlar. Ama bu o kadar... ...kolay değil demiş. keçapta da demiş ki zaten dünya bu haliyle devam edip ayakta kalmayı başaramaz. Yani bu fikir hem bencil hem körce ve sürdürülebilir değil bütün dünyada yüzumsuz yere insanlar. Evet acı sabah çekiyorlar. sabahtan beri aslında bizim söylediğimiz şeylerde başka yerlerden aktardığımız şeylerde bu kapsamda özetlemiş. Evet, yani bu halkın mikrofonları vesaire de var ve sonuçta da şey olarak söylüyorum yani müthiş çalışma grupları var, sağlık grubu çalışıyor, legal, hukuki grup çalışıyor, medya grubu çalışıyor, eğitim grubu var. ...ve halkla ilişkiler şeyi... ...sosyal yardım ve ulaşım grupları var... ...internet grubu var... ...açık teknoloji, açık kaynak teknolojisi üzerinde çalışıyorlar... ...ve parti grup toplantıları gibi... kokus dedikleri nasıl çevrilir bilmiyorum ama... ...o çalışmalar... ...mali komite filan da çalışıyor... ...ve iki tane de genel kurul sürekli olarak... ...çalışıyor... ...başarısızlıklar var filan ama... ...bütünüyle çok dinamik bir gelişmeden bahsediyor. Herkesin katılabileceği bir alana hakim olma. Bazı insanları da kovarak atmışlar parktan. Mesela bu Yahudi bankerlere ölüm yazılı bir şey varmış. Sen hadi buradan ufak ufak yaylan deyip kovmuşlar mesela. Hı hı. Ya da ne kelimesi diyor z kelimesi olan bir şey zenci lafı geçiyormuş bir yerde onu da hemen yırtıp atmışlar filan böyle de bir hiç mekanizmada devam ediyor yani bütün bu bankerler neye karşılar onun farkında değiller demiş doğrusunu istersen Obama da yeni şeye başlamış yeni kampanyaya Benle yemek yiyene 75 dolar verirsen benimle yemek yemeye şansın olabilir diye eski Bill McKibben eskiden onun kampanyasına katılmış. Hatta kızıyla beraber 14 yaşındaki kızıyla beraber kapı kapıda dolaşıp para topladığı için hala onların listelerindeyim diyor. Ve onun için de gelenleri görüyorum ama biraz zorlanmakta diyor büyük bir e, 3 dolara kadar düşürmüş biliyor musun <gülüyor> Michelle Obama önce 25 dolara kadar hadi gel bak yemek yiyebilirsin demiş sonra son gün <gülüyor> Obama 3 dolar Ulan insan kendisine saygısı olan biri bunu yapmaz artık diyor benim mahkebın 3 dolar diyor <gülüyor> biraz ucuzlamış röziyette anlaşılan bir de büyük bir skandal var e-mail skandalı resmen Şeyle, Kanada firmasıyla çalışan adam şimdi bu ÇED raporunu verecekmiş petrol boru hattına. Yani tamamen çürümüş, iflas etmiş bir sistemden bahsediyoruz. Ama 6 Kasım'da da seçimlere tam bir yıl kala Beyaz Ev'in çevresinde kuşatma hareketi de olacak. Onu da hatırlatalım. Evet... E bu arada şeyde, Kanada ile ABD arasında yapılması planlanan bu e, boru hattına muhalefette büyüyormuş. Şimdi e, boru hattının yapılabilmesi de e, bu neden önemli? Çünkü bunun yapılması halinde e, karbon emisyonları çok ciddi derecede artacak. İklim değişikliği konusunda tüm yayı etkileyecek bir evet. fenomen bu. Artık tabuttaki son çivi ihtimali var. Evet, evet. E, ama bununla ilgili... Muhalefet büyüyormuş ve e, iklim değişikliğine yol açan karbon emisyonlarının havaya karışmadan yakalanıp yer altında e, depolanmasını sağlayan sistemlerin geliştirmesine herhangi bir ilerleme kaydedilemediği için e, Kanada içinde de öyle bir mekanizma varmış şöyle bir şey kurulmuş. Bu anlaşmanın imzalanması ABD ile petrol aktarımını içeren anlaşmanın e, imzalanması tehlikeye girmiş. Neyse şey... Son bir şey ekleyeyim. Ee, bu Obama'nın kampanyanın çok başarılı e-mail kampanyasını seçilirken ki yürütenlerin başında bütün o e-mailleri yazan, düzenleyen adam ne olmuş peki? Bilmiyorum. İlahi Zarlın. Hı. Ee, şeyde bu petrol boru hattını protesto ederek tutuklananlardan biri olmuş. <gülüyor> Durumda bazı değişiklikler var yani. Obama'nın seçim Beklendiği kampanyasını gibi olmamış yürütürken, şu yani. artık kampanya için çalışmadığı gibi şeye tevfik arabasını atıp <gülüyor> tutuk götürmüşler ilayazı halletti. Biraz değişiklikler oluyor yani. Evet. Ee, Türkiye'ye dönelim isterseniz. Hı -hı. Türkiye'den de ilginç birkaç haberimiz var. Ee, bir tanesi şu ee, şey. Taraf gazetesinin birinci sayfasında üste verilen, sürmarchette verilen haberlerden bir tanesi. Bu Eskişehir'de 2009 yılında 1 Mayıs etkinliklerinin kutlandığı Sıhhiye Meydanı'nda İstiklal Marşı okunduğu sırada halay çektiği iddia edilen ve aralarında BDP'li yöneticiler ile üniversite öğrencilerinin de bulunduğu halay çektiği iddia edilen bu arada o da çok ilginç. 35 kişi hakkında savcılık dava açtı denilmiş. Eskişehir savcılığı 35 kişinin İstiklal Marşı okunduğu sırada yan durdukları, İstiklal Marşı okundurken ayağa kalkmadıkları Ayakta olanların ise oturduklarını ileri sürmüş. Peki bu bu hangi maddeye aykırıymış bu? Marşı milli milli değerlere saygısızlık mı nedir? E vardır Kanun bir maddesi. Ne? Vardır bir maddesi. Burada yazmıyor, yazmıyor mu? Yazmıyor. Yani öyle şeyler vardır ama e, hani suç olarak sayılan şeyler yan durmak, İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmamak, kalkmamak. E, ayaktaysanız da oturmak. Altı ay hapis cezası verilmiş. Ceza daha sonra her bir sanat için 3600 lira para cezasına çevrilmiş. Tahvil edilmiş. Tahvil edilmiş. Evet. Ama kanun maddesini de hakikaten görmek lazım. Biz bakar buluruz sonra haber takibi kapsamında bu kanun maddesinde iletiriz. Bu ceza de... olarak da bu ayrıca da ek bir disiplin cezası da var mı uyarıcı olarak? Uluslararası, ulusal birlik ve bütünlüğü koruma sempozyumuna katılmak, Katılma baştan sona izlemek cezası. E, eklenebilir bence. E, bugün yine Taraf gazetesinde Ronnie Margules'in bir yazısı var. E, bu yazıda hazırlanan bir rapora, e, Mazlum Değer'in geçen hafta yayımlanan ifade ve toplu eylem özgürlüklerinin ihlali hakkında araştırma, inceleme raporuna değiniliyor. Burada da son üç paragrafı ben yazdım. E, aktarmak istiyorum. Hani bir önce verdiğimiz haberle de bağlantılıdır. E, tiyatro sanatçısı 23 yaşındaki Çiçek Tekdemir. Söz konusu olan. Onun ifadeleriyle doğrudan aktarayım. Günün birinde içinde bulunduğum minibüs durduruldu ve kimlik kontrolü yapıldı. İfade vermem gerektiğini söyleyerek emniyete götürdüler. Terörle mücadele şubesinde sen Oramar adlı şarkıyı söylemişsin. Bu şarkıyı söylediğin için terör örgütünün propagandasını yapmışsın. O yüzden buradasın dediler. Öyle bir şarkıyı okumadığımı çok iyi bildiğimden avukatım geldikten sonra ifademde de belirttim. Ben müzik etkinliklerinde sadece Erbane çalarım. Erbane grubundayım, şarkı söylemem dedim. Gerçekten de şarkı söylemiyorum. Tiyatrocuğum ve bazı konserlerde Erbane çalmayı seviyorum. O kadar. Erbane bir salse herhalde. Salse, evet. İfadelerden sonra savcılık beni tutuklamaya sevk etti. Ancak mahkeme serbest bıraktı. Dört gün sonra polisler yine geldi ve itiraz üzerine tutuklandığımı söylediler. Direkt cezaevine gönderildim. İlk mahkemede neyle suçlandığımı sordum... Bir baktım ki her biri farklı tarihte olan sanat etkinliklerim 5-6 soruşturmaya konu olmuş ve birleştirilmiş. Yine birleştirilen bir soruşturmamda saçma bir suçlama daha oldu. Açılan dava yine terör örgütünün propagandasını yapma suçundanmış. Ben yine mahkemede suçumu sordum. Bana slogan atmışsın dediler. Bunun üzerine CD getirin dedim. Yani içinde görüntüleri olan CD'den bahsediyor. diskten bahsediyor. Ben slogan atmadım. Slogan attığıma ya da yasalı, yasaklı bir şarkı, yasaklı şarkı. Bir de e, böyle bir kavramımız var Türkiye'de biliyorsunuz. Onu da kabul ederim demiş. Evet. Delil yasaklı var. bir şarkı söylediğime dair bir delil varsa kabul ederim dedim. Baktılar ki CD görüntülerinde hiçbir şey yok. Dediler ki sen sloganları Erban ile ritim tutmuşsun. Dolayısıyla suça karışmışsın. Toplam dört ay cezaevinde kaldım. Cümlesiyle bitiyor bu. Evet. <gülüyor> evet Avrupa Birliği raporunun... Az kaldığını, yetersiz kaldığını, yani çok mütevazı, ölçülü bir dille yazılmış olduğunu, ilerleme raporunu söylemekte haklıydın. Hakikaten insanın hiç... Ya bu gibi detaylar girmiyor. Yerize değil belki orada girmesini bilemiyorum. Alay, yani gülecek, gülecek bir şey de yok. Yani dört ay hayatından bu sebeple çalınan bir insana. Yasaklı şarkı bu, söylemek iddiası... Bir yok. ufak örnek bir küçücük bir örnek yani şarkıyı da ki adını da kendisine yakıştırıyorlar yapıştırıyorlar ayrıca da şu ibarede beni çok dikkat dikkat çekici buldum daha önce her biri farklı tarihte ki sanat etkinliklerim altı soruşturmaya konu olmuş ve birleştirilmiş. Sanat etkinlikleri Geçin, bu, burada etkinlikle. sık sık değiniyoruz burada ee, tekrar değinelim bu yani hani anayasa şeyleri tartışılıyor ya şimdi ee, gündeme de geldi gerçek geldiyse oradan devam etmesi gerekir bu terörle mücadele kanunu denen kanun ee, yani işte ritim tutturarak slogana falan bu kapsama girebiliyorsunuz birden biri. Öyle bir suçlamayla. Evet bunun derhal en ufak zaman kaybı olmaksızın bütün bunların silinip atılması ve bu utanç verici kurallardan ve uygulamalardan tamamen kurtulmak için bu anayasa çalışmaları ne yapılması gerekiyorsa onu yapabilmeliyiz yani. Anayasayı beklemeden hatta... E, Terör-i Mücadele Kanunu kapsamında bir değişiklik bence yapılabilir. Beklemek gerekiyor mu anayasayı? Sonuçta şimdi de anayasa kapsamında değil o. Evet. Yani bir yandan... Zaten e, öyle bir kanunun mevcudiyetini sürdürüyorken yapılacak de, anayasadan En, en önemli ülkelerinden gelir? biri olarak sunulan bir gösterilen ve görülen bir ülkede de bahsediyoruz. Ondan sonra da Sazla ritim tutma suçundan dört ay mahkeme kararından sonra tekrar tutuklanması da sağlanan akıl dışı durumlar var ama bunların giderilmesi lazım. Yani başka hiçbir şey söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum doğrusu. Olamaz kabul edilemez yani böyle bir şey. Yani tüm dünyadaki isyanlardan ayaklanma hareketlerinden falan bahsediyoruz. Özellikle batıda şu anda tezahür edilmiş şekliyle. Bu, bu, bu gidiş. Bu gibi kanlarımız olursa buraya gelişi farklı olur yalnız. Evet çok evet kötü. İyi bir haberle bitirelim mi? Evet muhakkak. Nerede? Tamam. Beyninin çalışmasına ilişkin falan var mı bir şey? <gülüyor> beynin çalışmasına <gülüyor> ilişkin yok. Ee, özür dilerim. The Guardian gazetesine aktaralım. Avustralya hükümeti e, dünyanın hmm. en kapsamlı karbon e, emisyonlarını... E, ...şey karbon pardon karbon vergisi sistemini devreye sokmuş... Onun detaylarına bakalım. Benim e, Şüpheleriniz var anladığım evet, kadarıyla. Yani pek güvenilir bulduğum bir hükümet değil. Avustralya hükümeti bu konularda. Özellikle bir numaralı kömür üreticisi, ihracatçısı. Olsun dünyanın... biz haberi verin. 74-72 oyla geçmiş. E, Guardian evet. gazetesinde dünyanın en kapsamlı karbon vergilerinden bir tanesi olduğu söylenmiş. Evet. Tabii çok çok iyi bir Bazı yorumlar yani. var haber içinde. E, detayına baktığım, bakmadığımız için biz ...yorum şimdilik sonraya saklayalım ama... ...örneğin e, Muhafazakar e, Parti... ...yani e, bu... ...Muhafazakar Parti Avustralya'da şu anda... ...muhalefette. onun lideri Tony Abbott... ...iklim değişikliği konusunda da şeymiş bu... E, ...septik denilenlerden... ...hani... ...şüpheci. Şüpheci denilen... ...kamptan. E, Kim öyleymiş? Tony Abbott... ...muhalefetteki Muhafazakar Parti'nin lideri. Hmm. Kendisi... E, ...bu vergiyi eğer seçilirse eee kaldıracağını kanla yemin etmiş. Toplu iğne çıkarıp delmiş ve yok bunu e, dile getirmiş. Belki de sembolik olarak da yapmıştır. Böyle kırmızıya boyamıştır kağıdı, önündeki kağıdı. Bilemiyorum. Onu da uluslararası ulusal birlik beraberlik toplantısına çağırmayı öneriyorum. Ne diyorsun? Daha vakit var. Herkes var çağıralım tabi. bu ulusal toplantıya. Var tabi. Bu arada şey var hani <gülüyor> e, yorumu sonraya sakladık gerçi ama bu karbon ticareti sistemi deniliyor. İşte. Ama onun içinde bir vergi varmış. O yüzden daha detaylı bakarız. Çünkü karbon ticareti sistemi denilen şeyin pek bir işe yaramadığı e, Dünya sayısız büyük raporla araştırmayla oldu. ortaya konuldu. E, ama bir vergi de varmış. Şimdi bu yenilik olarak o verilmiş. Gene de iyi kabul edeceğiz. Evet Guardian diyorsa da öyledir diye kabul edelim. Evet. evet. Sonra bakmak incelemek koşuluyla. Bir de bir iyi haberim daha var. Onu da vereyim. Britanya e, kaçak göçmen sorununa, kaçak göçmen bu arada radikalde kullanıldığı şekliyle öyle bir şey yok çünkü biliyorsunuz. <gülüyor> Aslında e, çözüm bulmuş izinsiz gösteri yapmalarına izin verilmiş. Evet. Yani e, radikali tabii haksızlık etmeyeyim. O da İngiltere Başbakanı David Cameron'ın sözlerini aktarmış ama kendi haberine e, en azından webde tırnak için alınması daha iyi olabilirdi belki. Şey demiş David Cameron. Bugün açıklanan önlemleri alır ve göçün yasal ve kaçak. Her türlü şeklinde el atarsak göç oranını 1980-90'larda göç sorununun ön saflarda bir siyasi konu olmadığı dönemlerdeki düzeye çekebiliriz. Hep birlikte sınırlarımıza sahip çıkacağız ve kaçak göçmenleri memleketlerine geri göndereceğiz. Diyor. Ee, ve işte bu kapsamda bu işte kaçak göçmen olarak tabir kullandığı hakkında kişileri de ihbar edilmesi çağrısında bulunmuş. Yerinde ya. yerinde 15 Ekim'i bekleyelim ve neler olacağını merakla göreceğiz. Kanada'da da ayrıca 15 Ekim'de başlıyor. Epey yerde. Bir de ben o zaman da ek bir haber vereyim. İyi haber. Kimileri için iyi. Kanada Amerika sınırına duvar koyuyorlar. Duvar çekiliyor. Binlerce kilometrelik duvar. Evet, pek bitiriyoruz. Bitirelim. Nefes kesici bence gelişmeler var. Bu özellikle işgal hareketinin yaygınlaşması herkesin yani buna engel olmak isteyenlerin nefesini kesecek gibi görünüyor. Evet, şeyle bitiriyoruz. Art Blakey and the Jazz Messengers'la bitiriyoruz. Monn adlı parçayla. Arthur Blakey dün Pittsburgh'de doğmuştu 1919'da. Kendisi 1990'da hayatı, hayata veda etmiş davulcu ve orkestra şefi grupları var. Çok önemli bir müzisyen. Mona'nı seçtik. Belki dinleyiciler açık derginin de izleyicileri de ayrıca keyif alabilirler. Sinyal müziği de oradan çünkü. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Thank you very much for your very wonderful applause, and for your attention at this time. We want to remind you once again: applause is a food for entertainment. The more and harder you applaud, the harder the artists will work for you. So we want you to get together and make the guys blow their damn brains out. <laughs>